Mesela sihirin vukuunun hak olmasını söylememiz, bunun Allah'ın dilemesi dışında olduğunu kabul etmemiz anlamına gelmiyor. Adva, yani hastalığın bulaşması da böyle. Cahiliyeden kalma olarak e, sanki Allah Azze ve Celle'nin rububiyeti sınırları içerisinde, yani kevni takdiri içerisinde değil de bu olayların meydana getirdiği bir şey. Yani dehirliğe dayanan bir şey. Yani materyalizme dayalı bir düşünce bu. Yani sen böyle yaparsan, yani, mesela su içersen mutlaka doyar. Teşkileyici olan madde diyor. Ateşe elini sokarsan mutlaka yanarsın. Yani Allah Azze ve Celle ile alakası yok. Haşa. Böyle bir itikat. Halbuki ateşe yanmayı veren Allah Azze ve Celle'dir. Suya kanmayı veren Allah Azze ve Celle'dir. Hastalığa da bulaşma Allah Azze ve Celle'nin dilemesiyledir. Yani kaderi gündeme getiriyor değil mi? Tabi. yoktur. Tabii. Sirayet yani, bu. Kaderle olduğu yani. Tabii. Çünkü örneklikte zaten... haretiyle sizlere. Rico olayını konu tartışırsa. Sadece gündeme getiren dedim. Bu kadere gündeme geliyor. Ya bu Allah'ın takdir etmesiyle. Çünkü misal bir salgı veriyor ya. ama benim devamlıya ben gidiyor diyor. Peki ilki ne kimlerdi bunu diyor? Hı. Bak kordamlaşma olmuş. Allah kelam. Ama Hı. bunun bir kaderle olduğunu gündeme getiriyor anlatısı. Tabii. Mesela bak bugün insanların çoğu bak bu asırda yaşayan insanların çoğu farkında olmadan bu batıl itikada sahipler. Evet. Neden sahipler? Mesela diyor ki doktor içki içmezsen diyor bundan şifa bulamaz veya alkollü bir şey içmezsen bundan şifa bulamazsın diyor alkol içiyor. Müslüman e, tedavi için diyor. Veyahut da o kadar çaresizliğe düşüyor ki çocuğu olmuyor mesela falan yerde muskacı var diyorlar. Adam ona gitmek zorunda kalıyor öyle hissediyor kendisini. Sanki Allah'ın takdiri bu değiştirecekmiş gibi. Şeyde... Bir iki gün önce e, Yozgat Boğazlayma ne de orada yağmur doğasına çıkıyor köylüler imamla birlikte bir de orada e, bir yatır var orada da kurban kesiyorlar. Ondan sonra iki gün sonra da Boğazlay'da yani şimdi bir yağmur yağdı, sel ama hmm. felaket bütün şeyler ürünler falan gitti. Şeyde samanyolda da şey diyor ki iki gün önce diyor köylüler diyor dua etmiştim ne kadar ihlasla dua ettiler demek ki diyor <gülüyor> <gülüyor> fazla gelmiş yani. yani. ki lanse. Vakti felaket geldi. Yani. <gülüyor> Vallahi <gülüyor> Zimle Zimle deyip, şey İbrahım'ınlama şey, e, gibi geliyor bana. Sen şimdi drip'sin abi. Anlayacağı şekilde söyle. <gülüyor> Drip bana diyor ki e, sarılma sana bulaşabilir diyor. Onu demensin. Bu bu kader itikadiyle çelişen bir şey değil. Bilakis bu Meşru vesilelerden biriz. Yani hastalık sebeplerinden insanın kaçınması, illaki garip olması lazım değil. Hastalık sebeplerinden kendinin bizzat kaçınması. Mesela kafan hastalık yaşken buz çıkmadım, gibi havada çıkmaman gidiyor. Yani. Yani şey Bütçesi şu, romatizma benim dizlerimde ağrı var deyip de Yıldıray benden romatizma ilacı aldığını farz edin. Bir krem verdim romatizmaya ve kullanıyorum. Benim şimdi bu çerçeve ödemem gereken nedir? <gülüyor> Alahasını kuramadım. La la la. Ya kardeşim gönül iyi ya Allah sonu veren Cenab-ı Allah kardeşim senin ilaç kullanman da gerekiyor. O kafayı ilaç kullanman gerekiyor. İlaç kullanmaya gerek olunamaz başka bir şey. Bak mesela birincisi O ayrı o ayrı onun nasıl bak. Tedavi olmak meşru. Böyle. Tedavi olmak meşru kılınmış ama sabretmek daha faziletli kılınmış. Ha o ayrı mesele. Ama öyle dile getirilmiyor. Tartışmada bu böyle dile gelmiyor. Yani bu ilacı kullansan da kullanmasan da bu zaten Cenab-ı Allah demiş. Tabii doğru. Sahi. Ben de diyorum ki bir Kemal ayra konuştuğumuz konu boyut burası. Bizim görevimiz kardeşim bu ilacı kullanmak. Buradan yukarısı bunu düzen öyle bu bizim işimiz değil. Şey, bu cenab-ı Allah'ın Şimdi için. ilaç gibi uzak yerlere bile sürmeye gerek yok. Dedim ya su içmek. Mesela Allah azze ve celle insanların su ihtiyacını karşılaması için su içmeyi yaratmış. Yani su içeceksin. Evet. Ama asla su, su, su mıdır? Nice kalır. nice su içen mesela istiskal hastaları vardır. İçer içer kanamaz. Evet. Veya İbrahim Aleyhisselam'ı düşün, Allah diledi yakmadı ateş. Evet. Ama onun aslında yakıcılık özelliği yaratılmış. Şimdi biz burada meşru kılınmış vesilelere tutunmakla mükellef kılınmışız. Ne için? Allah Azze ve takdirine karşı e, sorumluluğumuzu atmak için. Yani sana takdir edilmiş şey öyle ya da böyle senin başına gelecek. Bizim bütün mücadelemiz, başımıza gelecek şeyin biz Allah'a itaat ediyor haldeyken gelmesi. Tedbirimiz ha, Tedbir de buna dahil. Mesela e, bunun dışında kişinin isteyene bırakılmış, tavsiye edilmiş şeyler var. Çörek otu ölümden başka her derde devadır. Kişi hasta olmasa dahi bunu mesela sabah evinden çıkarken birkaçık çörek otu yemesi. Ortada hastalık yok daha bak. Veya acve ve hurması zehirlenmeye karşı Mesih garantidir vardır. diyor o gün için. Acve hurması yiyebilirsin. Bak bunun meşru kılınan bir vesile olduğu ve teşvik edildiğini görüyoruz burada. Orada da hastalık da yok bak daha. Acve'den başta ne izleyelim bu? Bir adı teper mi? tane olmasın. Yedi tane. Hadis tane. Acve'nin müzak kanalı olduğunda. Doktoray'da tamamen gidiyorum. Yıldır Ay anladın mı Hocam anla. Hocam. Sahabenin diyorlar ya. Soracım. şey dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? bir dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne göre cevap dedi? Nasıl sordun ki ona Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Allah Resulü, bir dakika olsun. E, hastalık e, tamam şeydir ama böyle bir itikada sahip olması Nasıl? insanın, Allah, mesela hastalığın bulaşıcı olduğunu itikadına böyle bir sahip olmak yanlış bir şey. Şimdi bakın bak, hasta, hastalıkta bakıyorum. bulaşma vardır. Allah böyle takdir ettiği için, <gülüyor> Allah böyle takdir ettiği için. <gülüyor> yani alın. kader inancı, müstakim olan bir kimsenin öyle bu sözü öyle kullanmasında öyle. bir sıkıntı yok. Tevessül kitabının mukaddimesinde ben şöyle bir ifade kullanmıştım. Bir Sufi'nin başım ağrıdı demesiyle bir Tevhid Ehli'nin başım ağrıdı demesi arasında dağlar kadar fark vardır. Açar, ne de? Açar mısınız? Şimdi bak Tevhid Ehli insan öncelikle rububiyet konusunda Allah'ı birleyen insan. Yani kainatta olan her türlü tasarruf Allah Azze ve Celle ait Allah'ın bu konuda hiçbir ortağı yok. Evet. Yani Allah'ın kendi fiillerinde Allah'ı birlemeye biz rububiyet tevhidi diyoruz. Evet. Dolayısıyla başımıza gelecek olaylarda başım ağrıdı derken herhangi bir sebebe binaen e, şimdi bir materyalist... Kur, yani kuru bir lafızla da kullansak Allah'a bağlandığın tevhid ehli tevhid eğilim, bunu Allah'a yani. bağlı olarak söylüyor. Lafız olarak öyle dese bile. Yani. Öyle dese bile. Dese bile. Yani. İtikadı müstakim olduğu için böyle. Ama bir ateistin bunu söylediğini düşün. O da aynı lafızı söylüyor. Ama Allah inancı yok. Dolayısıyla onun başını ağrıtmasını Değil Başka şeylere bağlayacak. Şey Allah zor, dışındaki şeylere bağlıyorum. Evet. Demek evet. istediğim bu. Bir Sufi'nin de başına gelen bir musibeti ya ben işte Şeyh'ime yamuk yaptım da bu yüzden... Ha. Yani şey. söylerken bu söz, itikadime göre değerlendirme farklı yani. Tabii. Aynı gibi. olaydan migren rahatsızlığı, yarın başarı ben kendi eşimle doktorlarla kavga ettim. Dedi ki bu psikolojik kelimesinden bana sanal geliyor. O subjektif dedim bu hayali bir şeydi, objektif. Bu elimle tuttuğum şeyi gösterdim. Psikolojik dediğin şey ne dedim? Bana maddi olanlar dedi. Psikolojik elimizi kaldırır. Ben bunu şey anlamıyorum. Maddi bana söyledim. Şekerdir, kalemdir, bıçaktır, ahır taştır gibi dedim. Kemal aile nasıl? İşte senin dediğin gibi işte yıl ayı takip ettiğinde dava geçilmişse de dava geçmiştir. Ama Abi, bugün Türkiye gibi hastane kurucuları şu diyorlar diyor, şöyle: O bak insanların e, bilinçaltı dediğimiz. ...kontrol edemediği nokta var ya, evet. şimdi düşün, deli olan birisi, yani birisi diyelim, bunların çoğu soğuktan etkilenmez. Hı -hı. Etkilenmiyorlar, evet. Etkilenmiyorlar. Adamlar, ben e, iki tane delinin birbiriyle odunlarla vurduğunu, ama ben bunlara bir şey yok. Şey Normalde bir adam kalkamaz yani, Yeniden. bunlarda hiçbir şey yok. O odunu Bak bunlar insanın bilinçaltında... E, ne şeyler. Şimdi e, bunu bilimsel olarak açıklamaya kalktığın zaman böyle şey yapar. E, materyalist bilimle, materyalist olmayan bilim arasında böyle bir e, şeylik vardır. Bunu materyalist olmayan bilim adamları, ruhu kabul eden bilim adamları bunu bu dediğim gibi açıklar. Ama bizim e, itikadımıza göre e, Allah Azze ve Celle bütün hasselerimize, bütün yani duyularımıza belli yetenekler yaratmış. Ve bunlar da e, kainatta düzenlenen her şeyde Allah Azze ve Celle'nin böreğlendirdiği melekler var. Sayısını bizim bilmediğimiz melekler. Şimdi düşün, rivayetlerden birisinde e, geliyor İrbat bin Sariye radıyallahu anh. Şam taraflarında dımaşıkta bir camide namaz kılarken e, birden diyor yani bir dua yaptım diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrendi bir duayı yapıyor. zikirli yapıyor. Üzerinde diyor iki tane yeşil elbise olan birisi belirdi diyor. Sen de kimsin, nereden çıktın böyle diyor. O diyor ki ben diyor, Rata'il, benim ismim Rata'il diyor. Ben diyor, gönüllerden hüzne almakla görevlendirilmiş meleğim diyor. Ve senin bu okuduğun dua sebebiyle diyor, senin gönlüne genişlik vermeye geldim diyor. Şimdi e, sahabeler arasında mesela İmran bin Husayn radıyallahu anh'ne düşün, sahih Müslim'de gelen rivayette diyor ki İmran bin Husay meleklerin selamını istiyordu, hasta yatıyordu, meleklerin selamını istiyordu diyor. Ne zaman ki dağlama yaptırdı selam falan kesildi diyor. Baş soru Dağlama? Yani tedaviye. Yani. Tedavi. Tedavi olduğu zaman meleklerin selamını istemez oluyor artık. Şimdi bak. Düşün o o hastalığı Allah için sabrettiği dönemlerde böylesine bir e, lütfa na, nail oluyor. Bunu terk ettiği anda ondan da... Evet belki şifa yolunu aradı, tedavi oldu, meşru bir şey ama e, fazleti kaybetti. Yani temizleyecek temizle unsur gitti. Evet. Her gün temizliyordu ki kirlerle bitiyor yani. Yani şimdi beleklerle bu ancak temizlikten sonra Şimdi sen bir hayır yapıyorsun. Bir çeşme yaptırdın, Allah rızası için. Üzerine de yazdın. Üzerine yazdığın zaman bak, <gülüyor> e, bu kaybediyor veya bir hayırdan dolayı ücretini aldığın zaman dünyada peşin karşısında almış oluyorsun. Ahirette sevap alacaksan bile bu azalıyor. Yani gerçekten ihlasla yapmış olsan bile ücretini aldığından dolayı bu ecir azalıyor. Tamam. Şey, yani dünyada dünya, e, sen bu yani, rahatlığı, yüzden, dünyada ulaştığın her nimet, her rahatlık her ahiretteki yani. ecirden eksilmene şey yani, de? veriyor. Yani, Resulü bana dua et diyor. Sonra, inşallah, sabredersen senin için daha hayırlı diyor. Evet. evet. İstersen evet. dua edeyim diyor. Selam, selam Ama sabredersen selam, diyor. daha hayırlı. Ama Allah Resulü, ey Allah'ın Resulü, Allah. Resulü beni bu hastalık tuttuğu zaman avretim evet. açılıyor, hiç olmazsa bunun için dua et diyor. Ve Peygamber'e hesap desem onun için dua ediyor. Yine gözleri görmeyen adam geldiğinde de Peygamber'e hesap desem istersen dua edeyim ama sabredersen daha hayırlı diyor. Peki hocam doğru mu şu? Ee, ben, bilmiyorum Mustafa Hoca hesap diye yapacak diye şey neydi o? Tıbbın Nebih hakkında kitap. Onu da de, de. doktora tezi olarak hazırlardı. Ebu Naim'in Tıbbın Nebih'i kitabı. Hazırlıcam diyordu, e, alamadık. Buna Tezini yani. vermiş ama o tezde ben gördüm çok cılız bir şey yani öyle detaylı bir şey bulabileceğin bir kitap değil o. Detaylı bir, üzerinde bir, bir, bir, çalışılsa, şerh edilse olabilir belki. Sarılık kastım arkasında, ufak ben, kitap yani, önce kas... hacmi deve, bir uzak. Deve, Deve, sığırlı değil mi? Devesi değil diyeyim, böyle bir şey var mı hocam? Nasıl? Var, var, bu evet. Şimdi bak, insanlar bir sürü şey yaptı. Geçen hafta derste, bir önceki hafta derste evet. ben buna e, değinmiştim. Adamlar diyor ki, İşte böyle cahilce şey mi olur gitmişler, Hı -hı. deve sediğini içmişler, bu deve sütünü içmişler, bir şifa bir olsun bir diye falan. Bu adam devenin de değil bir de. bir sütünü değil de sadece sütünü içmiş olsalardı bile bu hastalık bulaşacaktı. Tamam. Çünkü devede böyle bir e, virüs varmış. Neydi o virüsün de Bir şey diyorlar. Valla birisi dedi ki, tabipler de birbiriyle çelişti burada. Bu daha önce hiç görülmemiş bir virüs dedi. Bir başkası da e, şu... Şey devunmuştu ya kenelerden bulaşan. kırım kongo mu? Haha kırım ha, ha, kongo. kongo dedi öbürü de. Ya kırım kongo bilinen bir virüs Öbürü de hiç bilmediğim bir şey dedi. Ama sonuçta itikatta zaten kırım kongo falan bile fasak işte. Bu cenanallar verdi şey. bir şey. O isimler Zaten onun ismini koyan sen. Zaten itikatta taro, karaşar, itikatta taro. Şahsi olan Allah'tır. Şahidi yani, de bu ürüyüş. Burada bir şey yok ama. Yani, i̇nsanlar bunu ne için kullandı? Peygamber el-islamın hadisini inkar için kullandılar. Oğlum, pura süt değil. Arayı ayet edemez. Süt iseydi yine deverin sütünü isedi yine bu hastalığa yakalanacaktı o adam. Peki hocam bu Nahl suresinde arının şifa verici olduğunu söyleyen şey biz ne sandık o zaman? Balı işte. Balı tamam işte ne sandık biz? Şifa yok şifa dedi mesela şifa dedi. Yani Yine materyalin bakın mıdır? Bunu Cenab-ı Allah diyelim ki bu şifa özelini yüklemiş. Evet. Artık anlatamadığım için böyle diyorum. Şifa var. de ben bu madde, bu işi yapar demiyorum. O madde bağımsız hareket edilir demiyorum. Ama bunda var mı, bu şifa yok mu? Ayrıca. E şöyle kotulu, eşeğe bileştir oradan şifa. Şimdi hocam şöyle söyleyeyim sana, yemin ediyorum balı satan adam kendisi satıyor. O da diyor ki ya o yezen değemezsin diye bal diye bu asıra yiyemezsin diyor, tamam mı? E karim satma, burada daha büyük satıyor. Yani bunu niye satıyorsun? Anlamadım ki. E şimdi diyor ki bu bal, şifa bölücü özelliği alır, değemezsin diyor sen diyor. Biz değemezsin Allah'a. O yani. zaman ben de diyor ki bunu, yani işte bak ayet diyor, Nau suresinde geçiyor, bu ayet böyle bir vayet, böyle bir özellik veriyor. Bir bunu de onu banka satan mı söylüyor. söylüyor, şifa bölücü diye. Tabii yani, onu satma bunu, neye satıyorsun diyor, bu direkt sahtekarlık neye satıyorsun yani? İttikad etmedi, deniz ya. Yani, yani. yani ama hayır, o balcı, yani sahte bal için bile şifa <gülüyor> diyemem. Aynı şey, onu senin bir şey anlatacağız <gülüyor> ya. <yapayım size. gülüyor> Halde halde olan bir şeyini anlattı. Birisi yeni bir mal alıyor. Nasıl bildi? Bu adam buradan uzaklaştı. Ya uzaklaştı. Değiştiğini bilirlerdi. <gülüyor> i̇kincisi. Yani. Elma aldınız elma siz elma. benden bir kasa. Siz buradan bir 15 dakika uzaklara. Ben o kasayı birinci sınıf elma, ikinci sınıf elma. Değiştin geldiğiniz zaman bunu almış olursunuz ya farkına varmıyorsunuz. Bu diyor. Ayakta yapılan bir şey değil. Mi? Günlük bugün yapılıyor. Ya Aynı bu şey bu ticarette var. Türkiye tahkikçi dünya rekor rekor mu? Yani Neydi? Tahkik mal ucunda saatte kırılır. Yani dünya rekor mu? Üçüncü bir Ya geçen ofta üsteye bir aşçı bu adam, şeyi getirdi. koyuldu üstüne. Ne? Bu dedi Antepist'i. Bu dedi Antepist'i. Bu dedi. Hocam dedi sen dedi bu Türkiye'nin literatüründe en büyük aşçılarla belisin. Sen anlamazsan millet ne almayacak dedi bundan yemekten şunu. Bu kültüre sahip. Madalya bir adam. Bunların hangisiydi? Antep'li bir çocuktu. Hangisiydi Antepist'i? Şu dedi. Neden dedi? Neden? çok parlak dedi. Bak o parlaklığı onu cazibe etmiş. Bu dedi, bu dedi, safi bezeliye dedi hocam. Safi bezeliye, Antep fıstığının kilosu buysa, 1 kilo dedi, vezir parmaklağının tatlısını 5 bin alamazsınız. Alamazsınız. Ranka nereye kaç para? bunu getiriyor, baklava getiriyor. Ağırıç kaza işte. çok beğenmişim ya. ya. Ağırıç kaza ya. Ağırıç kaza abi. Reklamıç Bu <gülüyor> gitmeye gitmene gerek yok, satan orada. Yok, ya o benzer. Ticaret değil <gülüyor> ben Beze mi? Bezeliye mi satıyorlar? Bilmiyorum. Hüseyin <gülüyor> Arun'da cidden canlı yeşil. Antep fıstığında o kadar orijinal yeşil değil yani. Abi en yani. orijinal bah, yeşil, Antep fıstığının kuş boku denilen cinsindedir. O da sadece Antep'te olur, Antep'in dışına çıkmaz. Hani buradakilerde olmaz. İnegöl'de İnegöl çekirdeğini alırsan kesinlikle üçüncü sınıftır. Gölbaşık'ın aldığın Kızılay'den İnegöl çekirdeği birinci sınıftır. Bunun her tarafı İnegöl çekirdeği de Kastamonu çekirdeği satıyorlar. Bu öyle İnegöl'de çekirdek miymiş? İnegöl'de görmedi bile. Bizim orada da kalite dışarı gidiyor. Türkiye'de öyle kalite Yunan'a gidiyor satılıyor. Antep tam bize veriyorlar. Antep'te, Antep'te, hepsi Bakalım oğlum inşallah. Yiyemiyoruz ya biz at.